Allah'tan, Şeytan'ın Rijinden, Bismillah, Merhametli, Rahim. Alhamdulillah, Rabbi Ve Salat ve ve Sallallahu Aleyhi Ya Allah, ya Mumin, ya Hennam, ya Menam, ya Kereem, ya Kaffar, ya Rahim, ya Rahman. Cilt bir sayfa 140. <gülüyor> El-Mektubu 620 ve 162. mektup El-Hacı Muhammed Siddik Hocah Muhammed Siddik Efendi'ye yazılmıştır. Fi beyani fadileti'ş-Şehr-i Ramazan. Ramazan-ı Şerif'in fazileti ve üstünlüğünü beyan hakkında ve beyan münasebetiyle Kur'an-ı Mecid'e Ramazan-ı Şerif'in Kur'an'la olan münasebet ve alakası nedir? Ve mâ Ve bu bir birtakım meseleleri konuşacağım diyor. Ramazan-ı Şerif'in faziletini bir de benden dinleyin diyor. Ramazan-ı Şerif'in Kur'an'la olan alâke ve nedir? Cenab-ı Kur'an-ı Kerim'i niçin Ramazan'da ve bâhusuz Kadir Gecesinde inzale Teşebbü seyredi? Nedir bu işin sırrı hikmeti. ve Dolayısıyla Ramazan'ın fazileti nereden kaynaklanıyor? Bunu beyan edeceğim diyor. Bismillahirrahmanirrahim. Cenab-ı Celle Celal ismiyle başlarım. İyilen bilesin ki, Enneşşetnel Kelam Cenab-ı Celle Celal'ın kelam sıfatı var ya, Mevla'nın hayat, ilim, semi, basar, irade, ve kudret, kelam, tevhid sıfatları var. Mevla'nın söylemesi, Mevla'nın konuşması, kendince. İşte o Mevla'nın kelam sıfatı var ya, Şe'ni, Kelam Şe'ni, Ellezi, Kelam Şe'ni ki, huve o min cümleti Cenab-ı Celle Celaluhu'nu şunaat cümlesindendir. <gülüyor> yani Sultan demek istiyor ki, şimdi Cenab-ı Celle Celaluhu'nu şunaat vardır, Mevla'nın sıfatı vardır. Diyelim şu an bu fakir konuşuyor değil mi? Şimdi konuşmanın burada iki efendi e, yönü vardır. Bir, dışarıya akseden bir yönü vardır. Bir de içimde bulunan bir yönü vardır. Ben konuşmasam da, ben konuşmasam da benim içimdeki konuşma kabiliyeti bu indir Ne zaman ki iç, içteki o kabiliyet dışarıya sızma, dışarıya aksetme durumuna geliyor bu sıfat oluyor. Cenab-ı Celle Celaluhu Şunat'ta şu iken, sıfattan, efalden, şundan bundan hiçbir haber yok idi. Mevla ne zaman ki, şu dışarıya, tabirin bağışlayın, sızdırmaya başladı, sıfatı ortaya çıktı. Şimdi kelam sıfatı, Mevla'nın sıfatı, e, ne oluyor? İzzat-ı Pati Subhaneye şu unattandır. Daha, Câmi-ün -un li zatiyeti ve şu ünat-i cenab Celle Cel, öz zatına has ne kadar güzellikler var ise, Mevla'nın öz zatında ne kadar mükemmellikler bulunuyorsa bu kelam efendim yani şeklinde bunlar var. Bir, bir de sıfat şuunatı diyor, Mevla'nın sıfatların bir tarafı Mevla'nın öz zatına bakar, bir tarafı bu aleme bakar affedersiniz. Mevla'nın misli yoktur ama misali vardır. <gülüyor> Rabbani buyuruyor. Mevla ile alakalı bazı hakikatleri izah ederken bazı misallerden imdad alıyoruz. Diyelim ki bir elma. Elmanın şimdi kabuğunu dışarıya bakan tarafı vardır. Bir de içeriye. O yenen tarafa bakan bir tarafı vardır. Dışarıya bakan tarafı gene içten yani dışarıya sızma gösteriyor. Ama bir tarafı da ne oluyor? Mevla'nın e, elmanın gelen tarafına bakıyor o kabuk. La teşbir ve tevsil. şimdi sıfatlarının da bir öz zatı pâk-ı Şuna da bakan tarafı vardır. Bir de bu tarafa yani dış dünyaya bakan tarafı vardır. Mevla'nın gelen sıfatı da böyle. Yani hem Mevlananın özünde hem öz zatı pâk-ı bulunan bütün güzellikler orada mevcuttur. Hem de peki o şuna dışarıya sızmaya başladığı zaman sahip olduğu güzellikler ve kelam sıfatında vardır. El-Hak yani doğru olan da budur. Çünkü Cenab-ı Celle Celaluhu kelam sıfatıyla, diyelim o kelam sıfatı ne ile tezahun etmiştir? İşte Kur'an-ı Kerim'de, Kur'an-ı Kerim bir yönüyle Mevla'ya bakıyor, bir yönüyle bize bakıyor. Ama Cenab-ı Hak Celle Celaluhu'nun sahip olmuş olduğu bütün güzellikler nedir? Kur'an'da Mevla tarafından bile getirilmiştir. Hazreti Ayşe validemiz ne buyuruyor? Mevla ile konuşmak isteyen Kuran okusun buyuruyor. Nam-ı Rabbani kuddize sirruhu Mecudatı 3 dairede mütalaa eder. Bir his ve vehim mertebesi vardır. Peki hayal en alem dairesi Lillefs-ül-Emir an-o, o dairede biz bulunuyoruz. Evet. Bir de nefs-ül-emir peki dairesi vardır. Orada Mevla'nın dostu Fena bin Filla ve ile müşerref olmuş olan Mevla'nın dostu var. Peki Enbiya İhzam var, diye Ruhani'ler var. Ve üst kısmında Besûl Eklem ve var. Ama en üstünde ise Kur'an-ı Kerim var. Bir de hariç mertebesi vardır. Özzat-ı Padi Subhan'ın varlığın mevzubahis olmuş olduğu bir dairedir. Şimdi İmam Rabban diyor ki, ikinci daire Nefs-ül Emr mertebesinin en üstünde Kur'an-ı Kerim vardır. Kur'an-ı Kerim, Birle bir ayağı bizim tarafta. Yani Eylülullah'ın e, e bulunmuş olduğu Resul-i Ekrem sağ olasen bulunmuş olduğu dairede öbür ayağı ise Özzat-ı Fakir Bak bir taraftan bu aleme bakıyor Kur'an öbür taraftan Cenab-ı Celle Celle'ye Ezzat'a bakıyor. Hem şu unatı bile getiriyor hem şu unatın kemalatını havi, kelamullah hem de peki sıfatın bunların peki sahibi olmuş olduğu ihtiva ediyor. Kema zikreti, olumuz s-sadikati, daha önceki ilimlerde, derslerde bu konuşuldu diyor. Şimdi, ve bu ramadan mübarek, bu mübarek ramazan ayı var ya, camion ihtiva ediyor, bir cemil hayrati vel berekati, ne kadar hayırlar var ise, ne kadar bereketler var ise, Ramazan ayı hepsinin mündemiştir. Ramazan-ı şerifi hepsinin mündemiştir. Hepsi Ramazan-ı şerifi içerisinde mevcuttur. وَكُلُّ خَيْرٍ وَوَرَبَرْبَا بَرَكَتٍ Ne kadar hayır, ne kadar bereket, peki? Hatur hayalinize gelen, gelmeyen, ne kadar varisi hepsi? فَرُوَ مُفَوضٌ مِنْ حَدَتِ الزَّدْ ve وَتَكَدَّسِ Bunların alayı, hepsi cemisi, öz Zat-ı Pati sızıyor dışarıya. Vah! Oh, Netici tuşu'unat-i subhanehu. Bunlar hepsi hepsi peki Cenab-ı Hak Celle Ceng, öz Zatı ı Pati has olan şunat. Şu i̇şte o el elma misalini mi? peki hatırlayın. Yani elmanın kabuğunda elmanın içinde tadı vardır değil mi? Var ya. Niye? Kabuğun iç tarafı çünkü içe bakıyor. Ama dışarıdan Baktığınız zaman zannedersin ki elmanın peki Dışı, aynı işi gibi değil. Mevla'nın da böyle, yani iki hali vardır. Bir, öz zata bakan tarafı var, bir, dışarıya bakan tarafı var. Aha, şu an konuşuyorum, konuşmam, ses ve salta lafza büründüğü zaman, o size hitap ediyor. Bir de, içimde, bende mevcut bulunan bir tarafı vardır sıfatın. La teşbir ve temsil, Mevla'nın sıfatlarına böyle bir hususiyeti vardır. وَكُلِّ شَرِّ مُوَنَقْسِنْ ne kadar kötülükler var ise, ne kadar çirkin ve hoş şeyler var ise, ki zaraf-i vücud, şu kainatta ne görüyorsanız, ne kadar yaramazlıklar, ondan sonra çirkinlikler söz konusu oluyorsan, فَمَنْ شَءُهُ Bunların halayının kaynağı da, اَذَّاتُ الْحَابِسَتُ وَالصَّفَاتُ الْمُشْتَعْبَسَتُ Yani bunlar senden kaynaklanıyor. Bunlar peki sonradan zor etmiş olan sıfatlardan kaynaklanıyor. Namurabbani uzun bir mektubun bir yerinde diyor ki aslında burası son derece mühimdir, son derece mühimdir. Biz diyoruz ki bizim bayamızda Adam var, yokluk var. Yokluk nereden geldi? Namurabbani büyük bu bize sırrımdır. Allah'ın sıfatlarının bir, Cenab-ı Hakk'ın öz zatına peki seknab suanatına bakan tarafı vardır. Belki orada hudüs müdüs yok. Ama sıfatların bir de, hani o elmanın kabuğunun dışa yansıyan tarafı var ya, dışa bakan tarafı ha. Sıfatların bir de bu aleme bakan tarafı vardır. İşte sıfatların aleme bakan yerinden, yerden bir hudüs kokusu geliyor. Sonradan olmuşu kokusu geliyor. İşte adem diyor, oradan patlak veriyor sultan. Orası, orası ne zaman bir varlığın vücuduna sebebi veriyor... Orası işte efendim işte bu naks, şer vesaire. Ondan sonra zulfi patlat geliyor. Maaş <gülüyor> sabekimin hasanetini teminallah. Peki iyilik namına sana ne geliyorsa iyilik namına vücudun peki bunlar tevabiyi yani varlığına getirmiş olduğu iyilikler peki bunlar peki sana geliyorsa bunlar teminallah bunlar devletten geliyor. Ey vama sabekimin seviyetin. Sana peki ne kötülük geliyorsa temin nefsik, e o da senin nefsinden kaynaklanıyor. Peki, her türlü hayır i berekatın kaynağı, Mevla'nın vücut tarafı diyelim, varlık tarafı. Peki, kainatta kötülük ne oluyorsa, bunlar da peki o, kainata bakan, sana, baka, sana bana bakan, peki sıfatlardan patlak veriyor, orada yokluk var. Yokluğun da teki yani sebepiyetler bir şey, her türlü kötülük vesaire. Bu aydikerime nasıl un Anlattığımız dava'yı izata da çok çok mükemmel bir e, ayettir. bir izadik. o her -deşler. Öyleyse Ramazan şerifim bütün hayırları ve barakatı -e Ramazan şeritte ne oluyorsa bunların tamamı netice tezarek tamala tezareti. Cenab-ı Celle Celal öz zatından. peki ne? bunlar öz zatı Parti sahip olmuş olduğu bütün kemalatın hulasası özeti peki usaresi Ramazan-ı Şerif'tir. وَجَمِيرُ خَيْرَاتِ هَذَا الشَّهْرِ وَبَرَكَاتِهِ نَتِجَدُ تِلْكَ الْكَمَالَاتِ الزَّاتِيَةِ أَلَّذِي اِسْتَجْمَحَتِّي شَئْنِ الْكَلَامِ Allah Celle Celal öz zatına ait ne kadar güzellikler var ise Mevla'da bahis mevzu olan bildiğimiz bilmediğimiz ne kadar mükemmellikler var ise bunların alayı da tamamı da Cenab-ı Hakk'ın kelam şehninde mevcuttur. Bak ne oldu ne oldu? Kelam sıfatı değil ha kelam sıfatı değil ha kelam şehn'i hani elmanım diyelim işte affedersiniz genel o öz kısım var ya ha orası şimdi o kelam şehn'inin ihtiva etmiş olduğu bütün bereketler ne oluyor? Ramazan-ı Şerif'te efendim e, zuhur ediyor. Vel Kur'an-ı Mecid şimdi Kur'an-ı Kerim var ya Kur'an-ı Kerim'i nereye koyacağız? İşte Vel Kur'an-ı Mecid o şerefte olan Kur'an-ı Kerim var ya hasil tamami Temami Hakikat-i Zalikeşşetnil Camii bütün kemalatını, Allah'ın bütün güzelliklerini Peki ki Mevla söylemeseydi biz nereden bilecektik o güzellikleri? ha Mevla'nın bütün güzelliklerinden haber veren o Mevla'nın kelam şehrinin tamamını Allah Celle Celaluhu Kur'anla peki bizim önümüze koymuştur. Yani kelam şehrinin, kelam şehrini, kelam şehrini orası kaynak. Kelam şehrini peki Ramazan-ı Şerif'te peki e, zuhur ediyor. Şimdi, ile arz-e şerri mübareki, bu mübarek Ramazan-ı şerifin münasebetun ta'ammetun lil Kur'an-ı Mecid, Kur'an-ı Kerim'le doğrudan bir alaka ilişkisi vardır. ile arz-e mübareki Ramazan-ı şerifin vardır münasebetun ta'ammetun lil Kur'an-ı Mecid, Kur'an-ı Kerim'le. Kelam-ı neyi ortaya koydu veya kelam-ı Şehni'nin ihtiva etmiş olduğu bütün kemalat Kur'an-ı Kerim'den mevcuttur. Peki Kur'an nerede gelmeye başlıyor? Ramazan-ı Şerif'te gelmeye başlıyor. Öyleyse, öyleyse, yani matematik ve geometri tabirle söyleyecek olsak Cenab-ı Hak Ramazan-ı Şerif'i mahal yattı. kendi Kur'an camian li cemii'l kemalati çünkü Kur'an-ı Kerim, Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Celle Celaluhun bütün kemalatını ihtiva ediyor. Ve ardaşşarru, ramazan Şerif, l-i hayr-i hayrat, bütün efendim hayrları itibar ediyor. اَلَّتِ اِيَنَّتَ اَجِدِلْكَ Kelam ve semerat <gülüyor> ve Mevla'nın kelam şeklinde hmm. ne kadar kemalat var ise olayı Kur'an-ı Kerim'de Kur'an-ı Kerim'deki peki bütün kemalat nerede zuhura geliyor, inkişaf ediyor Ramazan-ı Şerif'te. İşte şurada okunan mukavele veya okunan bir aşşerifin gelmiş olduğu kaynaklar bunlar. Mevlana Her Risalesi'nde buyuruyor ki Kur'an dinlenirken böyle dinlenmesi lazım. Manfahreddin-i Razi Fatiha tefsirin 236 sayfa yazmıştır. Ve buyuruyor ki 236 sayfalık o tefsirinde eee İmam-ı Rabbani'den de yani bir ek alarak söyleyelim İmam-ı Rabbani buyuruyor Kur'an-ı Kerim kendisinden önceki bütün ilahi kitapların ilimlerini itibar etmiştir Yani diyelim onların ilimleri 99 ise Kur'an-ı Kerim 100'dür 100'ün içerisinde 99 da vardır Aynı şekilde Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem de kendinden önceki 223.999 enbiyanın irfanı itibar etmiştir. Bir de Resulü Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in bir artı daha bir adım daha önde olma hüsiyeti vardır. Razi büyük ki Rahimallahü Teala ilahi kitapların ilimleri Kur'an-ı Kerim'dedir. Kur'an-ı Kerim'deki ilimlerin tamamı Fatiha'dan min demiştir buyuruyor. Ve ben bu efendim Fatiha'da, Fatiha'da on bin mesele var dediğim zaman alimler bana güldü diyor. Bunu ispat için bu tefsiri diyor yazmaya, şunu ettim girişten diyor. Başında bir hesap yapıyor, sadece Fatiha'nın yedi ayetinde 10 bin mesele yok, bir milyon mesele var. <gülüyor> Manu Şarani'de, Mineli Kübrası'nda Üstad-ı işte Ali Yülhavaz'ı Ondan naklet Ali Yülhavaz, yaptı kartım ilim sahibi olandır. Yani öyle bizim gibi kitap, kitap kalem eli tutmadı. Mevla böyle yaptı. Bazen de onlar böyle yapar. Aliül Havas buyuruyor ki bütün Enbiya'nın, bütün teki geçmiş kitapları, ilimleri Kur'an'da min demiştir. Kur'an'da min demişti. Bütün teki ahkam, ne var ise A'dan zeyri hepsi Fatiha'da min demiştir. Bu fakir, bu fakir Fatiha'daki bütün ilimlerin Besmele'de olduğunu iddia ediyor diyor. Bir Bismillahirrahmanirrahim de bunlar vardır diyor. Dahasını söylüyor, bütün Kur'an mahkamı B'nin altındaki noktada da vardır. Dahasını okumak ister, İsmail bu izlediğinin mesnevi baksın. Ve İmam Farid'in Razi diyor ki, aş Şerif okumaya veya Kur'an okumaya başlarken diyor, nasıl başlayacaksınız? Eğer orasını biz esas alırsak bugün dünyada bilmem yani, Efendiyi tenzih ederim ama Bugün dünyada acaba Razin anlattığı gibi Alzı Besmele var mı? Benim çok şüphem var. Alzı'ya e, girmeden peki Kur'an okuyan insan, Kur'an okuyan insan hangi hal eti ruhiyeyi hazırlayacak? Onu anlatıyor. Tamam mı? Tamam diyor. Çektim Alzı Besmele. Besmele'ye geçmeden diyor, şu şu şu şu şu şu şu şu şu şu şu şu şu şu Esas altı diyor. Dikkat edip ondan sonra tam demine geldiği zaman Bismillahirrahmanirrahim. Eğer orası esas alırsak, Eûz-i Besmele dayı dünyadan gitmiştir. Bu Kur'an işte ne oluyor? Ramazan-ı Şerif'in peki bir yerde efendim yani tabağına oluyor veya Ramazan-ı Şerif'in oturmuş olduğu bereketin kaynağı oluyor. Evet efendim. Ve az münasebet o, Ramazan-ı Şerif'in Kur'an'la olan bu alakası var ya, kânet ba'lis-i Kur'an-ı fi yâdeş Ramazan-ı Şerif'te Kur'an-ı Kerim'in, Kur'an-ı Kerim'in Ramazan-ı Şerif'te nüzûl etmesine, gelmesine sebep olmuştur. Niye Allah-u Teala başka bir ayı, Kur'an-ı Kerim'in gelişine sahne yapmadı, zemin yapmadı da Ramazan-ı Şerif'i? Ramazan'ın Kur'an'la hususi bir alakası vardır. Kalemullah Teala Şehrü'l-Ramzan'ı indirilir Kur'an. Peki Mevla ne buyuruyor? Ramazan ayı ki onun kadir ve kıymeti nereden geliyor? Çünkü o ayda Kur'an-ı Kerim nazil oldu. Kur'an'da bulunan bütün kemalat Cenab-ı Hak'kın kelam şeklinde mevcuttur. Yani Allahu Teala şöyle o kelam-ı şöyle bir patlıyor diyeyim, bir volkan gibi haydi Kur'an'a Kur'an ondan sonra taşacak, Ramazan'da taşıyor. وَلَيْلَتُ الْقَبْرِ Şimdi daha icmale gidiyor. Ve Kadir gecesi fiyadeş-şehri Ramazan-ı Şerif'teki Kadir gecesi خُلَسَتُ Ve فَنَرِينَ وَاَذُبْتَتُهُمْ İşte Ramazan-ı Şerif Şimdi kelam-ı şehrini ki ne oldu? Ee, Kur'an'a taştı diyelim, Kur'an taştı Ramazan-ı Şerif'e, peki ra, e, Ramazan-ı Şerif'in peki Ramazan-ı Şerif'in de asıl nirengi noktası ve zamanı zemini Leyla-i Kadir Ve ve lübbi Kadir gecesi Ramazan-ı Şerif'in özü, üsaresi Ve her deşşarru, Ramazan ise dinlenceli kışriyi Kadir gecisinin kabul mesebesindedir. Hemen Kim Ramazana kavuşursa o müteleb bir cemiyeti, kudur daimi var ise kalbinde merlerle ile beraberlik var ise <gülüyor> ve min mehzuzenin hayırlar diye Ramazan şerefinde bu bereketlerinden eğer hisse men olursa hisse ya olursa o bereketi yekil muvaffakan, cemile tamamı senedin. Bütün yıl Mevla ile beraber geçmiş demektir. Onun Cenab-ı Celle Celaluhu ile bir beraberliği vardır. وَيَفُوزُ بِالْخَيْرَاتُ وَالْبَرَكَاتُ فِيهَا Yılın tamamında Cenab-ı Celle Celaluhu'nun feyzi bu insan efendi ilahe elde eder. وَفَقَنَ اللّٰهُ سُبْحَانَهُ لِلْخَيْرَاتُ وَالْبَرَكَاتُ فِي مِسْلِ هَذَ الشَّهْرِ الْمُبَارِكُ Cenab-ı Celle Celaluhu bu mübarek ayda, ayın sahip olmuş olduğu her türlü hayır ve bereketten bizleri mahrum etmesin buna muvaffak kılsın. Barzakena Allahu ve barzakena en nasibe alam azami derecede azami derecede bu aydan ve bereketinden istifade edebilsin bizleri muvaffak eylesin. Bundan sonra diyor ki İmam Rabbani bu mektubun işte yarısına yakın kısım burada kalsın. Şimdi hurmadan bahsediyor, hurmada da işte diyor bu bereket vardır diyor. Onun için Resulü Ekrem sallallahu aleyhi sellem, hurmayla iftarın diyor. Hurma değil geçme, hurmanın kilosu 10 milyon değildir. Hurmanın efendim değil kilosu, tanesi bile 10 milyon yapmaz. Çok çok daha yukarı. Niye? Niye? Onda da bir camiiyet var. Onda da bir camiiyet var. Onda da muazzam, Cenab-ı Hakk'ın kemalatını itibar etmek vardır. Resul-i Ekrem'in hurma edin. Tek nerelere vurdu. Allah Celle Celaluhu mahruminden eylemesin. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu muvfakinden ve razı olmuş olduğu kullardan eylesin. Euzubillahimineşşeytanirracim. الرحمن الرحيم ولقد آتينا موسى الكتاب فخط لفافين ولو ل كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإن يشككون منه ودي انك لن ننا انى يدهم رضك اعمى لهم كما أملت, كما أملت أستقن كما أملت أستقن كما أملت ومن تاب مَغُوبِ مَا كُنَّا نَصِيرُ وَلَا تَرَى of love, love. z uh -huh. سبحان رب العلي على البحاة الحمد لله الذي في هدانا لهذا وما كنا لنحتدي لولا هدانا الله حمدا طيبا مباركا فيه جزيلا جائما بدوا من ملك الله ولا حول ولا قوة إلا بالله والصلاة والسلام على سيدنا نبينا هادنا إلى الله داعينا إلى الله شبيعنا عند الله محمد الرسول الله صلى الله عليه وسلم أعلى آله وأصحاب الإجمعين والطيبين الظاهرين لهم بإسلام اللهم يا عليم يا حليم يا عليم يا عظيم. لا إله إلا أنت ولا نعبد إلا إياك فاعفو عنا وعافنا وتقبل منا إنك حول عليم اللهم ازالنا نبينا الله تعالى عليه وسلم مما هو أحد. اللهم شيخنا خير الجزاء خصوص عمى طريقتنا العاج عليم خيرا الأخصابي قدس الله أسرانهما اللهم أزل الإسلام والمسلمين Allahümme qahira el keferati ve el hujrati Allahümme el muhidin Allahumme iskiliz ve akhiruna bainihim salimin Allahümme isir lana al ikwanifiddin ve ij'alna ala asratim mustaqim farzuqna al ahliyata ve rahmatan ve khidmatan na'a wa al baqaa lan tamin wa naslik Allah makta'in tawaffana fi shabina bi salihin farzuqna ma'an nabiyin basittī fīdhal liṣālihin bi rahmatika yaghfirin jahannam kayman la yashkur wa samna ashar shan ansha ve yaman la turidu kullu masail ve yaman la yatabarru bil hajjil min hayyin. Ezi ve ve ve ve ve ala. ila ilajina ve Allah mı ikilil kulubun hayrına cemalı ve cihat Allah mı melda kulubun adı aşkı ve mahbibi taafeti ve mahbeti Allah mı esaid nabilü aile ki ve lü aile ki umşan cemal fi darizvan ki fi cival habibi ki ve cehennem Nebi, Nebi rahmeti Muhammedu sırıvatü aleyhi ve sellem anlık ya Allah, ya Allah, ya Allah. Fazlına billahi robbena billahi amin. Ve Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem resulü rahmaner rahimin, erhamer rahimin. Ya fakulan hasmi şerifleri, hediye süverecilerini, şerifleri, ferge arzında kabul eyle ya i Muhammed Mustafa aleyhi ve sellem efendim hazretlerinin sadri en jüvei peyamberan ehzam ve rahmetü'l fihan bu cemiyet ve ve ve cümle analarımızdan babalarımızdan tarikatımızdan, kıymalarımızdan sevdiklerimize ahirete ithal edenler ruhlarına bu cami-i şerifin bahanesi Şeyh-i İmselam, Bismillahirrahmanirrahim ve diğer şeyh-i İmselamlarımızla bir cümle ehli hayrın ervahine <gülüyor> Hakk-i şerifleri ve diğer okunanları okuyanlar kimlerin ruhuna ehli etmek niyetli okunan ruhlarına i iman ervahine alâ kadri-i merâti-i hediye edip vâsıl eyle yarabbim kafirlerine kurdurmak bizlerle daha hâlleriyle hâllemdikte ağızlara ölüm Hüsnü Fatime ile Çin'e kapık eyle. Ahir ve akıbetlerimizde hayır eyle. Amin. Korktuklarımızdan emin oldukları hayır eyle. Amin. Cemil müşkilatımızı halle asan eyle. Sevdiğin işlerde ve yollarda bizden muvaffak eyle. Biz sevmediğin ve razı olmadığın işlerden cümlek eyle. Yamazan-ı Şerif'in feyiz ve Kur'an-ı Kerim'in feyiz ve bereketinde cümlemizin hayır eyle. Amin. Analarımızı, babalarımızı affedip bizden razı eyle. Yüz cümle ehli bizden razı eyle. Amin. Evlat afadımızı hayırlı eyle. Amin. Yine güven İslam'a hadim eyle. Talebe-i oluma kesken zekalar herhizsan eyle. Amin. Kazandıkları ilmin nâir eyle. Amin. Afiyah ihsan eyle. Amin. İslam ve ehl-i aziz, mensul. Yüz cümle hastalarımıza, hastalıklarımıza şifarlar ihsan eyle. Cümlelerimize, deva, borçlarımıza edalar olsun. Uzaktan, yakından gelen cemaatimizin bir cümle hayırlı isteklerimizi ihsan eylem, işarelerden cümlemizi korumayız. Hasleten arzu hali bulunan kadar acilen şifalar isterler. Allahümme inanes erken, ve la'ûzübüke müşerrim ve suademinle nebiyyüke müharratü aleyhi ve sellem, ve ente'l müşer'anü aleykel ve la'ûh ve la'havle ve la'buvvete ille. Allahümme inanes erke iman aleyküfr, Allahümme inanes erken, tamamen ni'me, ve devamel a'af, yavrusu al-satime. Elahi şerefine bey Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve alihi ve sahbihi ve meshahibi. Elahi rahmetin ve rahmetin Müslümanların Fatiha. niyetiyle 2 rekat namaz kılıyoruz. Yalnız yollarda namazı kılmayalım. Allah kabul etsin.